144, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in Fars Kralı Kisra'ya mektup göndermesi, evet, Hazreti Peygamber, Kisra'ya ulaştırılmak üzere bir mektup yolladı ve onu götüren kimseye mektubu Bahreyn'in genel valisine vermesini emretti, Bahreyn valisi de mektubu Kisra'ya gönderdi, Kisra mektubu okudu ve sonra onu yırttı.